95.0 açık radyoda açık dergi programını dinliyorsunuz. 27 Ocak 2022 tarihli yayınımızda Harun Tekin ve Kerem Kaba ile buluştuk. Morveltesi'nin 21 Ocak'ta geçen hafta cuma günü yayınlanan 8. stüdyo albümü Sirenler vesilesiyle bir ufak söyleşimiz olacak ekiple. Ee, hoş geldiniz ikiniz de Harun ve Kerem. Hoş bulduk. Evet, 8. stüdyo albümü Morveltesi'nin bundan bir önceki Güneşi Beklerken arasındaki bir 10 yıl kadar var. Ama e, tabi arada Marvelitesi e, dinledik. Gerek arşiv kayıtları gerek muazzam senfonik ayarını, e, konserini e, de hatırlamak, unutmamak lazım. Araya bir 10 yıl koysak da. Ben bununla ilişkin bir soruda da tutacağım ama e, ilk soruma biraz böyle spekülatif gireyim diyorum. Sirenler e, albümünü konuşmaya başlarken e, kimin için çalıyor sirenler diyeceğim ya da kimin için söylüyor sirenler demek daha doğru olur. Ee, lütfen cevabınızı ticareteceğim bununla gidelim. Hoş bulduk öncelikle bütün Açık Dergi ve Açık Adı dinleyicilerine. Sirenler kim için çalıyor? Güzel soru. Ee, en kestirme cevabı e, hepimiz için veya duyabilen herkes için olurdu. Ee, biz albüm çıktığından beri çok fazla e, albüm üzerine e, veya şarkılar üzerine e, belirleyici yorumlar yapmaktan kaçındık. Bunun da bir sebebi Albüm ve şarkılar çıktıktan sonra aslında sadece bizim olmaktan da çıkıyorlar. Yani dinleyicinin, okuyucunun, işte şahit olanların da şarkıları ve albümleri haline geliyorlar. O yüzden o, o kurulacak, o ilişkilere müdahale anlamı taşıyacak şeyler yapmamaya çalıştık. Ama bir yandan da tabii her şeyle ilgili günlerce konuşursumuz da oldu. Ee, özellikle Sirenler özelinde e, şimdi e, Sirenler.com'da görülebilecek iki tane alıntı var. Belki onlar sorunuza anlamlı cevap olabilir. Bir tanesi Kafka'nın, e, Sirenler'in sessizliğiyle ilgili bir e, alıntısı. Kafka'dan bir alıntı. Bir diğeri de o e, Sirenler'in mitolojideki orijinal şarkısının bir bölümü. E, hem şarkılarıyla hem sessizlikleriyle Sinanler çeşit çeşit şey anlatıyorlar. Peki dediğiniz gibi çok da e, yorumla domine etmeyelim bu albümün hemen ertesinde yaptığımız söyleşiye Ben de katılıyorum. Şimdi o zaman e, bu 8. E, albümün biraz e, şeyle başlayalım, somut e, verileriyle başlayalım. 11 parçadan oluşuyor albüm ve 3 bölüm halinde dinleyicisine sunulmuş. Bu albümün bence çok temel bir yapısal e, özelliği üstünü östük bu yani üç bölümün ayrı renklerim, e, duyguları ve konseptleri var. Biraz anlatır mısınız lütfen? Bu üç bölüm aynı anda yaşadığımız üç zamanı e, aslında ifade ediyor. Yani bizim hissettiğimiz bir şey. Bu sadece bir hissediyor olamayız. Şu anda bir çok çok yoğun bir şimdiki zaman var. Yani günden dediğimiz şey bir yandan o çok kaotik, çok sert. Herkesin çok öfke dolu olduğu ve o bizden sürekli bir e, talepte bulunuyor. Tabii bunun yanında e, zaman zaman sönümlense de özellikle bir iki yıldır tekrar bir yaşama sevinci, bir neşe, bir umut, belki bir son umut da hissedilir olmaya başladı. E, bazen birbirimize rastlayıp gülümsediğimiz anlar oluyor. Bazen bir, bir iyi haberlere rastlayıp gülümseydiğimiz anlar oluyor. Bunlar çok kara bir tablonun içinde bir gelecek zaman e, ışıltısı aslında. Orada da e, albümün o son bölümü aslında e, bununla alakaya kula yer. Yani tünel meydanın önünden Orada da albümün zaman e, işte güzel o son bölümü aslında bir yürüyüş parkuru oluyor diye bir gelecek zaman ışlması aslında. da bir bir da bir de tabii geçmiş zaman e, ve geniş zaman ikisi de aynı yere çıkıyor bizim caz dünyamızda. Yani belki de aslında bir dönüp bakmak gereken bir şeyler yani ne bileyim bu kadar e, sıkıntılı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorsak eğer belki bu karanlığa tekrar e, eğer içinden çıkarsak gerçekten o umut edilen ...daha ferah zamana... E, ...onun daha kalıcı olması için... ...bakmak gereken bir şeyler var herhalde... ...geçmişimizde. E, bunu da böyle anlatmak bile biraz fazla belki ama... E, ...albümün... ...yapısındaki bu... ...üçlü zamanla... ...bağlantılı bir e, tabloda... ...aslında dinleyicilerin... ...yorumlarını okudukça... ...biraz daha böyle benim gözümde netleşti. Onu da... ...eklemek isterim. Yani... Albümün e, üç farklı zaman, üç farklı hisle karşı tarafa geçirmeye çalıştığı şeyle e, mitolojideki sirenlerin şarkısının hikayesi bir noktada aslında örtüşür gibi oluyor şu anda. Çünkü e, albümdeki bazı şarkılar bazı dinleyicilerde çok yoğun bir nostalji hissi yaratıyor. Bazılarında çoğunluğunda geleceğe dair bir umut, bazılarında ...geçmiş ne kadar güzeldi... Yani ...bu, bu hislerin hepsi aslında... E, ...sirenlerin şarkılarının... ...mitolojik gücünde var olan... ...şeyler. Bu çok ilginç bir... E, ...yakınsam oldu... Yani ...biraz böyle dışarıdan... ...bakınca halime... E, ...çünkü sirenler biliyorsunuz... ...neredeyse ktonik varlıklar... ...yani insanoğlunun... E, hani ...çok eski çağlarından... ...kalma hatta büyük ihtimalle... E, psikolojik veya medeniyet tarihi açısından bizim anlatabileceğimizin çok ötesinde e, singeler barındıran bir şey epos silen e, efsanesi bu patriarkayla ilgili bu uygarlığın önlenemez ilerleyişi altında e, uygarlık demek tabi aynı zamanda içinde bulunduğumuz dünyada patriarkanın e, erkek egemenliğin e, hepimizin üstünden silindir gibi ...geçtiği yüzyıllar, bin yıllar demek... ...bütün bunlara direkt tehdit oluşturan... ...insanları kendisine çağıran... ...şarkısıyla... ...geçmişe dair bir his... ...bir bilgi vadeden... ...ama bunun karşılığında... ...gelecekle ilgili... ...yani insanların... ...geleceğini de talep eden bir şeyi var sirenlerin... ...biz orada... ...biraz daha farklı bir yöne... ...çevirdik diye hissediyorum ben... ...ve bunu da aslında biraz... ...şundan korkarak an, anlatıyorum... ...yani bizim bu albinin adını... ...koyarken tek referans noktamız... ...mitolojideki sirenler değildi... Ee, ...bu bizim... ...çağrışımlarla... ...yola çıktığımız... E, ...bir sürecin sonunda vardığımız... ...bir isim oldu ama o çağrışımlar içerisinde... ...bütün bu... E, ...covid salgını boyunca... ...durmak bilmeden... E, ...sürekli evlerimizin etrafında duyduğumuz... ...ambulans sirenleri de var... E, Bugün içinde yaşadığımız Türkiye'de e, yollarda sürekli gördüğümüz artık yani kültürel bir e, dönem simgesi haline gelmiş olan çakarlar var. İşte o çakarlı araba dediğimiz fenomen. Yani bütün şeyleri bir araya getirdiğimizde, bütün bu simgeleri bir araya getirdiğimizde sirenlere bağlantı noktaları aslında çok geniş. Biz bununla ilgili öyle bir prospektüs falan vermekten tabii elimizden geldiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Kendimizi sürekli frenlemeye çalışıyoruz. Anlatmayalım, daha fazla konuşmayalım diye ama bir yandan da evet. anlatması, çok, anlatması çok zevkli. Spekülasyon yapması yani çok zevkli bir anlam dünyası ortaya çıkıyor. Berna Moran'ın Edebiyat Eleştirisi'yle ilgili çok güzel eserlerinden birinde şey geçiyor yani bir e, mesela bir şiiri, onu e, yazan illa en iyi yorumlamak ya da en iyi anlamak zorunda bile değildir diye çok güzel bir örnek de var. Bir kendi yazdığı şiiri o kadar iyi anlayamayan bir şair e, üzerinden. E, bu riski de e, tabii bertaraf etmeye çalışıyoruz bir yandan. Yani hep e, hani yorumlamayalım derken illa şey değil. E, <gülüyor> e, ama... Diğer yandan da evet e, bu çok zamanlılık e, içinde müthiş bir e, gelecek zamana atıf barındırıyor. Aslında şarkıların e, pek çoğunda şöyle ya da böyle geçen bir şey var. E, zaman e, kavramı var. E, o zaman kavramının neye e, tekabül ettiği bölümlere göre veya içinde geçtiği bağlama göre değişiyor. E, ve galiba e, bizim Birazcık denediğimiz ve etkisi bu olursa hoşlanacağımız şey de birazcık yani o moda tabirle zamanı bükmek diyelim ona. Bunun en acayip e, şeylerinden biri bizim için, ortaya çıkışlarından biri şarkı şarkı uzunluklarıyla ilgili oldu. E, şarkı uzunluklarıyla kastettiğim şey şu, bir şarkı eğer sıkıcıysa e, sıkılmanız için aslında bir buçuk dakika bile yetiyor. Ama eğer... Ee, 6 dakikalık bir şarkıyı sıkılmadan e, dinleyebiliyorsanız e, ve insanlar da dinleyebiliyorsa e, o zaman e, sanki zaman bükülmüş gibi oluyor. Bizim kendi çalarken de, dinlerken de kendi şarkılarımızı hissettiğimiz şey bir, bir barometre aslında. Yani zamanın nasıl geçtiğini şarkı bittiğinde tam tahmin edemediyseniz iyi bir şey olmuş oluyor. Bir de böyle bir şey var yani. Kerem sen eklemek istediğim var mıdır? Yok bu şey e, yani şarkı formları açısından da aslında bizim geçmişte e, çok fazla üstüne gitmediğimiz birkaç e, motiften biriydi bu albümdeki şarkılarda yani zamanı şarkı süresini ön plana almayıp aslında gerçekten hissedilen süreyi yani şarkı ne kadar uzun hissettiriyor ona bakarak çalmak bizim için de aslında nispeten yeni bir şey oldu. Evet, dinleyeni ne derneye eşlik edip edemediğiyle ilgili hakikaten çok e, orijinal bir soru bence de. Ben şöyle bir başka soruya geçmek istiyorum. E, az evvel söyleşiye başlarken bir önceki albümün arasında 10 yıl var ama arada yayınlanan arşiv kayıtlarını ve Ayayrini konserini unutmamak e, lazım diye de söyledim. Ben albümlerken şöyle hissettim ilk e, dinlediğimde. Evet, muhabbetesi gibi tınlıyor. Sahih bir muhabbetesi albümü gibi dinliyor ama ikinci ve üçüncü dinleme e, itibariyle e, katmanları idrak etmeye başlıyor dinleyici. Mesela şey düşündüm bu senfonik konser deneyimi olmasaydı e, albümde şunu duyamazdım gibisinden. Şu, soru şu muhabbetesi olarak kalmayı başarıp e, kendinizi bu kadar ka e, katmanlandırmanız müziğinizin katmanlanması e, hakkında nasıl bir yorumunuz e, olabilir acaba? Bu e, Bana bir tür başarı formülüymüş gibi de geliyor çünkü. İsterseniz ikiye bölerek anlatalım Harun'la beraber. Ben altyapıdan birazcık bahsedeyim. Ee, basçımız Burak'la e, benim özellikle yapmaya çalıştığımız şey. Yani önceki albümlerde de aslında hep hedeflediğimiz şey Morbültesi'nin altyapısında e, gitarlar ya da diğer melodi enstrümanlarından bağımsız olarak insanı bir şekilde hafif hafif hareket ettiren, e, monoton hissettirmeyen, böyle biraz funky, biraz e, hani, vokalle çelişmeyecek seviyede neredeyse dans ettirecek şeyler çalmayı hep sevdik biz Burak'la. Bu albümde bu konuda e, artık yaşını da belki deneyimin de getirdiği bir e, birikimle biraz daha ileri gittiğimizi düşünüyorum ben. E, i̇stediğimiz şeyi daha e, iyi bir şekilde başardık. Burak da, ben de. Bunun şarkıların dinlenebilirliği şarkıların yarattığı hislerle ilgili e, farklı bir tablo, yani farklı bir karışıma yol açtığını düşünüyorum. E, burada tabii senfonik konserlerin ötesinde aslında bizim e, 2018'den itibaren çok yoğun bir şekilde canlı çalmış olmamızın etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü her konser bizim için aynı zamanda ...yeniden senkronize olmak anlamına geliyor. Birbirimizi dinleyerek... ...yani çünkü konserlerde şarkılar... ...birbirinin karbon kopyası olarak... ...ilerlemiyor. Her konserde farklı şekillerde... ...çaldığımız, farklı şekilde... ...kendi aramızda senkronize olduğumuz... ...bağ kurduğumuz... ...anlar oluyor. Bunları... ...ne kadar yoğunlaştırırsak, ne kadar çok... ...bir arada çalarsak... ...aramızdaki dile gelmeyen iletişim... ...o kadar güçlenmiş oluyor. Ben bunun etkisini en azından kendi açımdan duyduğumu, hissettiğimi söyleyebilirim. Ben de oradan e, devralayayım. Senfonik konserlerin tabii şöyle bir katkısı oldu. Biz daha önce yaptığımız şarkılara daha taze bir şekilde bakmış olduk. E, onların armonileriyle e, ve armonilerin e, melodilerle ilişkisiyle e, yeni baştan e, uğraşmış gibi olduk. Ve birazcık ee, nasıl söyleyeyim bir tazeleme bir hafıza tazeleme gibi aa bak burada da böyle bir şey varmış ve böyle ifade edilebiliyormuş anları çok bizim e, çeşit çeşit zaman diyoruz ya albümün hazırlanması sürecinde de öyle yani pandemiden önceki yıl 2019'da biz 60 küsür konser yapmışız ve onu yaparken de e, sürekli interaksiyon halindeydik tabii birbirimizde ama biraz yorulmuştuk Hemen o arada bir iki tane provamız var bazı soundchecklerde çaldıklarımız ee, ve sonra 2020'nin Şubat'ında benim bir bura ziyaretim var Göce'ye. Bizim üçlü çeşitli provalarımız var yani böyle grubun kendi içinde kompartmanlar halinde çok geçirdiği zamanlar var. Ee, Kerem'le bizim lise günlerindeki gibi gidip davul gitar yaptığımız provalar, Burak'la geçirdiğimiz günler, Kerem Kerem ben, Kerem Burak ben şeklinde üçlü çeşitli provalar ee, ve bunların hepsinin sona kaydedil yani sonra değil kaydedilmiş olması ve o kayıtlar üzerinde biraz e, doğrusu benim belki de artık kafayı silmanıyla açmış olacak kadar fazla e, uğ uğraşarak. <gülüyor> <gülüyor> Oralardan bir takım şeylere vardığımız bir, birkaç yıla aslında yayılmış bir süreç oluyor. Evet burada da hani neyi yeniden duymayı başardık, belki de neyi yeni yeniden değil de yeni neyi çalmayı başardık, Ne nasıl nasıl bir şeyi kaydetmeyi başardık duygusu ee, bende çok enteresan bir yer duruyor. Yani bu albümün içinde uzattım biraz ama bir daha tanıdıklar, bir de daha yeniler var. Bir de böyle unuttuğumuz tanıdıklar var. Yani böyle diyorlar ya hani kendini albümünde de olsa falan. Ya kendini albümünde de olabilecek gibi olanlar evet. Daha sonraki dönemde sanki sound'u ya da daha oralara yakın hissettirenler de var ama çoğu bence şarkıların daha bütün bunların süzgecinden geçmiş olarak biz şimdi ne yapıyoruz anlatıyor. O açıdan da yani yine bir çok zamanlılık. Bu sefer albümün İçinde hani mana olarak değil de son üretimlerin aldığı form açısından da birçok zamanlık geliyor. Hepsi de 2019'dan sonra bestelenmiş ve yazılmış olsa da. Evet, Siren'le dinlemeye devam edelim o zaman açık dergide. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için ve kapatmadan albümün fiziksel formatta Nece ulaşıp ulaşmayacağını da soracağım. Aslında biliyorum ulaşacak ama var mı? Nasıl bir takviminiz var? Şu anda dijitalde herkesin ulaşımına, erişimine açık olmakla birlikte eminim hala vardır plak ya da CD elinde tutmak isteyenler. Tabii şu anda e, CD ve plak ikisi de basılacak. E, tahminen Şubat ayı ortasını geçmeden en azından hedeflediğiniz takvim bu. Hem CD hem plak olarak e, piyasaya çıkmış olacak halim. Çok özel bir kapak çalışması yapılıyor. Bütün tasarımlarda e, imzası olan Koray Doyran e, aynı zamanda CD ve plak için çok ilginç, çok farklı bir e, tasarım üzerine çalışıyor. E, gerçekten piyasaya çıktığı zaman o, kimsenin gözünden kaçıramayacağı <gülüyor> bir şey olmuş olacak. Pla özellikle plak. Evet, abi. özellikle e, ...yayıncılara da bir selam çakalım. Kağıt e, <gülüyor> fiyatlarını düşündüğümüz zaman... ...kimsenin gözünden kaçmamasını da diliyoruz ayrıca. <gülüyor> şey de söyleyelim... ...onu da unutmadan olur mu ilk sen? prodüktör hanesinde... ...Mor Vefisi Volkan Gürtman evet. yazıyor. O da evet. bizim için... yani ...Volkan e, çok eski ve... E, evet. ...çok güvenilir bir dost. Onu da söylemiş olalım. Teşekkür edelim. Kesinlikle. Çok önemli. 2000'lerin başında... Ki üretimlerinizde de aynı imzayı görüyoruz. Bu da bence bu albümün bu zamansal katmanlığına da büyük katkı sunmuştur. Hiç şüphesiz. Ee, Volkan Gülkan'ın isminde bu vesile almış oldum. Bir başka söyleşide belki bakarız derinlemesine. Evet. Son eklemek istedikleriniz varsa onu alayım sizden. Kerem. Benim yok. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim ee, dinleyenlere. Tekrar buluşmak üzere.